Kent Hakkı Üzerine Konuşmalar Hazırlayıp sunan Cihan Uzun Çarşılı Baysal Kintin tozuna hoş geldiniz ve salı verildiler. Evet sevgili dinleyiciler, Taksim dayanışmasından bahsediyoruz. 8 Temmuz günü valinin Gezi Parkı halka açtığını açıklamasının ardından parka giderken yolda önce polis kıskacına, ardından gözaltına alınan 50 kişiden 38'i mahkemeye çıkarılmalarının ardından dün akşam üzeri salı verildiler. Kalan 12 kişi gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet ve görevli memura mukavemet ile suçlanırken bu 12 kişiden TÜMOP Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Çet Komisyonu Genel Sekreteri Yüksek Mimar Mücella Yapıcı, İstanbul Tabip Odası Şubesi Genel Sekreteri Doktor Ali Çerkezoğlu, TÜMOP Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Beyza Metin, Halkların Demokratik Kongresi HDK-MYK üyesi Ender İmrek ile HDK üyesi Haluk Ağbeyoğlu, savcılar tarafından ayrıca suç örgütü kurmakla suçlandılar. 32 sayfalık fezlekede tweet atarak halkı isyana teşvikten, grubun önce Taksim platformu olarak kuruldu ancak meşruiyetini kaybedince ismini Taksim dayanışması yaparak eylemlere devam ettiği, Tüm Türkiye'deki örgütlenmelerin Taksim Dayanışması Platformu denen bu oluşum tarafından oluşturulduğu gibi, akıllara seza ve yanlış bilgilendirmelerin yanı sıra, orantılı güç kullanan polisin yaralanması, yaralaması sonucunda omzuna gaz bombası isabet eden Sırrı Süreyya Önder, gaz nedeniyle kalp krizi geçiren Sezgin Tanrı Kulu ve başına direkt isabet eden gaz bombası ile yaralanan Ahmet Şık'ın haberlerini yayan çeşitli grupların katılımları arttırdıkları suçlamaları enfes bir secahat arz ederken sirkatin söylemek şahisleriydi. Arama yapılan evlerde bulunan motosiklet kaskı, flash bellek, taksim dayanışması yazılı önlük, mimarlar odası ajandaları, gaz maskesi gibi suç aletlerine ise diyecek yok. Dün gece yarısı hepsi salı verildiler. Arkadaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz. Bu adil kararla en başta anayasamız ve bağlı bulunduğumuz insan hakları sözleşmeleri ve mekanizmaları perçinlenmiş, hukuk ve adalet tesis edilmiştir. Ve bugünkü konularımıza dönüyoruz. Önce bir gece yarısı operasyonu ile geçen bir torba yasayı inceleyeceğiz. Mimarlar-Mühendisler Odası kapsamındaki tüm meslek örgütlerinin yetkilerini kısan ve adeta gezi direnişinin bir revanşı gibi görülen yasayı, TÜMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Genel Sekreteri Yüksek Mimar Tezcan Karakuş Candan'a bağlanarak sor soracağız. Ardından çok taze bir haberle devam ediyoruz. Üçüncü köprü güzergahları için kesilmekte olan ağaçların yanlış yerlerden kesildiği, plan dışı kesimler olduğu haberi bu sabah Sarıyer Gazetesi tarafından internete düştü. Ve kıyamet koptu. Konuyla ilgili olarak Sarıyer Belediye Başkanı Sayın Şükrü Genç'e bağlanacağız. Önce Ankara'ya gidiyoruz ve Sayın Tezcan Karakuşcan'dan karşımızda. Tezcan Merhaba hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi e, bu intikam yasası da denilen ve gece yarısı operasyonuyla geçirilen e, TİMOBA darbe olan bir yasa var karşımızda. Onunla ilgili e, senin fikirlerini almak istiyoruz. Gezi direnişinin hemen ardından gelmesi anlamlı. Bize biraz açar mısın? Nedir bu yasa? Neler getiriyor? Nasıl kısıtlamalar? Yetkiler ne oluyor? E, aslında bu hükümetin yaptığı ilk şey değil. E, Hı -hı. Tam 28 Mayıs'ta işte gezi direnişi başladığında 1 Haziran'da bir resmi gazetede yönetmelik yayınladı hı hı. ve mimarlar, mühendislerin odalarıyla iletişimlerini kesecek, mesleki düzeyde iletişimlerini kesecek hı hı. ve ortamı denetimsiz bırakacak bir sürecin ilk adımlarını orada atmıştı. Hemen arkasından aslında Gezi sürecinde direnişin aktörlerinden birisi meslek odaları. Bu süreçte de özellikle meslek odalarının işte kamu yararına, Hı -hı. E, e, kamu yararı nedeniyle işte e, parkların ve kamusal alanların, ormanların, meraların talanına karşı yürüttüğü mücadele hem Hı -hı. hukuksal Hı -hı. hem sokak mücadelesi evet. onları çok rahatsız ettiği evet. için e, bir miktar odayla üye e, iletişimini kesecek bir e, tarihname süreciyle Hı -hı. karşımıza çıktı mühendislik mühendislikle mimarlık yapabilecekler insanlar odalarından bir kereye mahsus. E, bir o tescil belgesi alacaklar. Ondan sonra da serbest piyasada istedikleri şekilde kontrolsüz, denetimsiz. Bu bu çok sakıncalı. E, gerçekten hı onun kuruğu cezası var hı. mı yok mu mesleklerini böyle icra hı. etmeye çalışacaklar. Hı. İkincisi de aslında e, e, mühendis ve mimar odaları yapılan bütün projeleri e, denetliyor, mesleki denetimini yapıyor. Bunun e, iki anlamı var bizim için. Bir tanesi bu e, projeyi yapan kişinin mühendis ya da mimar olduğunun tescillenmesi. Ee, Hı -hı. Öte yandan da yapılan projenin e, kamu yararı olup olmadığının e, testçilenerek aslında e, büyük ölçekli projelerde çevresel etki değerlendirmesi yapılarak planlama ilkelerine, kent planlama ilkelerine uygun olup olmadığını, halk yararına uygun olup Hı -hı. olmadığını devletleyen bir rapor hazırlayarak Çok kamuoyunu Tabii. bilgilendirmek. Hı -hı. Şimdi e, buradaki son çıkan kanunla Herhangi bir şekilde mesleki denetimin yapılmayacağı, odalar tarafından mesleki denetimin yapılmasının zorlanamayacağı yani, e, maddeye girmiş durumda. Dolayısıyla e, tamamen e, denetimsiz bir süreç yaratıyor. Yani bu, bu hepimizin sürecinde. hayatını da ilgilendiren vahim bir karar aynı zamanda. Değil tabii mi? tabii Hı. yani sonuçta e, hükümet e, bir sürecin... E, Nasıl olup olmayacağını hayata geçirken özellikle yapı üretim sürecinde ara mekanizmaların denetimine ihtiyacı vardır. Çünkü hı hı. E, iktidar kendi politikaları üzerinden e, o süreci örgütlemeye çalıştırır. Ama ara mekanizmalar dediğimiz bizim gibi toplumlarda meslek odaları toplumla hı hı. E, devlet arasında aslında e, bu süreci koordine etmeye çalışan, bu süreci tabii. toplum yararını olup olmadığını ortaya çıkaran ve bunun denetimini yapan e, yapılanmalardır. Hı hı hı. Ama e, bu denetimi de ortadan kaldırdığında o zaman e, halk e, nasıl e, işte alacağı evin güvenli olup olmadığına evet, evet. bir de deprem diyorlar. Tabi inanacak? Tabii, tabii, tabii. Peki e, Tabii bu bizim için çok önemli Hı -hı. yani sadece mimar ve mühendislik toplum için çok önemli. Hı -hı, yani sürekli afetlerin olduğu Değil bir mi? deprem riski evet. altında evet. bir ülkede e, oda denetimini devreden çıkarıp e, hükümet her istediğini yapan, e, her yere yapılaşma izin veren, mimar mı mühendis mi kimin Hı -hı. yaptığı Hı -hı. belli olmayan yapıları ortaya çıkaran, Hatta teknik öğretmenlere de biliyorsunuz evet, e, evet. iç sınavla mühendis evet. mimar olma hakkı veriyorlar. E, tamamen yapı üretim sürecini e, teknik bilgiden Hı -hı. o teknik e, düzeyden çıkartarak siyasallaştırmış oluyor. Bu da hepimizin aslında oturduğumuz e, evin nasıl olup olmadığı açısından Aynen. sıkıntı duyacağı bir süreç. Yani hem depreme karşı ay, afet yazısı çıkarıyoruz şunu yapıyoruz önlem alıyoruz derken bir de bunu bu, bu, müthiş bir çelişki tabii yani her afetin bir nimeti vardır. Ee, buradan <gülüyor> bir nimet toplamaya çalışıyor hükümet. <gülüyor> Yine bizim alanımıza ilişkin e, mimarlığın e, mimarlık mesleğini <gülüyor> bitirecek bir düzenleme yapıyor. O da e, hani mimarlar odasının özellikle kent mücadelesindeki <gülüyor> <gülüyor> e, şeyine, hareketliliğine karşı özel olarak hani seçilip e, koyulmuş bir şey. E, bütün telif haklarını ortadan kaldırıyor. Yani siz bir yapı yaptığınızda, eser ürettiğinizde ona dair bir değişiklik yapılacaksa cephesinde e, ya da içinde mimarın e, görüşünü almak durumunda. E, mimar bunu onaylamazsa yapamıyor. Tabii, tabii. E, Eseri çünkü değil mi? Tabii. Bunu şimdi e, mimarın denetiminden çıkartıyor. Hı hı. Bunun arkasında da şu yatıyor, biz bunun farkındayız. E, özellikle baskı rejimlerinde Yapılı çevre çok etkileniyor bu süreçten. Yani görsel olarak gördüğünüz her şey sizin gelecekteki aslında yaşam tarzınızı belirliyor. Tabii. Ee, dolayısıyla dış cephelerin, binalardaki hı -hı, dış cephelerin hı -hı. Bu Selçuklu Osmanlı mimarisi tarzında e, bir e, kaplama ile hı -hı, kaplanması, hı -hı. işte bütün yapıların, daha önce yapılmış bütün modern mimarlık yapılarının eskiye öykünerek hı -hı, e, hı -hı. yapılması sürecinde e, mimarların büyük bir bölümü direniyordu buna izin vermiyordu şimdi aslında onun da önü açılmış oldu bu yasayla birlikte her yeri e, işte Osmanlı, Selçuklu Hı, ya da evet, nasıl istiyorlarsa evet. Arap karışımı mimariyle donatabilirler çok. bu da yaşam alanlarımızın e, aslında çevre değişirken bir süre sonra çevremiz yaşamımızda yaşamımızda değişiyor çok acı bir şey Peki Tezcan bu şey ayrıca TÜMOB'un içinde diğer meslek örgütlerine de yönelik bir şey var mı yasada? Yani mimarlar etkileniyor çok birinci olarak. Ee, tabii mimarlar şey açısından etkileniyor. Hani bu e, telif hakları konusunda hı hı, etkileniyor. Hı. Ama diğer mesleki denetim, denetim ve vize tüm odalar için geçerli. Ayrıca imar kanununda planlama yetkilerinin... Evet, evet. işte, e, ...Sat Gece evet, Bakanlığı'na devrediliyor olması... ...bence ciddi bir çok, imar faşizmine çok. yol açacak. Evet. Ve her şeyi tek elden yönlendiren, evet, karar hı. veren... E, süreç içerisinde de belediyeleri devre dışı bırakan... Hı hı bizim onları takip etmemizi engelleyen çünkü en azından yerel yönetimler sürecinde işte askıya çıkıyordu. O tabii, askı sürecinde tabii. takip ediyorsunuz. Büyük şehre ihzaz ediyorsunuz falan. Şimdi çevre şehircilik bakanlığına tamamıyla devredildiğinde bu süreç ee, o zaman bizim o askıya çıkan projeleri görme şansımız olmayacak. Plan süreçlerini takip edemeyeceğiz ki biz böyle bir süreci yaşadık. Yeah. Atatürk yeah. Orman Çiftliği'ndeki yeah. yeah. Bu hayvanat bahçesinin yenileme alanıyla ilgili bir plan çıktı. O planı biz göremedik mesela çünkü çevreşehircilik il müdürlüğünde askıya çıktı. Sadece internetten askıya çıkarıldığını öğrendik ama hiçbir şekilde o planın nerede askıya çıktığını, nerede asıldığını öğrenemedik. Sadece gören bir arkadaşımız üzerinden hı hı. ki o da odasında görmüş çevreşehircilik il müdürünün Onun üzerinden bir şeyle... Kor dava açmak için kaldık. Hı hı. Yani bu kanunla Çok birlikte kötü. Ya bütün planlama evet. süreçleri de aslında herkese kapatılmış evet. gibi bir şey olacak. Yani bu da tabii yerelleşme, demokratikleşme, açılım derken her şeyin merkezileşmesi bu şekilde. Bu da tabii bambaşka bir çelişki. İktidarın evet. erkeni evet. böyle hegemonyasını gösteren. Bu da meslek örgütleri üzerinden onun veçesi tabii. Evet, evet. tabii. Yani gezi sürecinden Hı -hı. sonra biz bunun bir intikama dönüştüğünü evet, düşünüyoruz. Evet. Aslında hani tek başına gezi süreci de değil bu e, kent hani En başından beri tabii senelerdir. Tabii. Aslında sermaye Hı -hı. haline getirilmesi sürecindeki meslek Hı -hı. odalarının, PMOB'nin duruşu onları çok evet, rahatsız etti. Evet. Afet evet. yasası, bütün şehir yasası e, gibi Hı -hı. E, bütün bunlara karşı Doğru. mücadelede olunca üstüne de gezi direnişi olunca Evet. Fatura bir Doğru. şekilde buraya kesildi. Hı, hepimize, Ama kesildi. Tabii, hepimize, hepimize kesildi aslında. Hepimize kesildi. Ama şöyle bir durum var. Tabii e, yani bütün yetkilerimizi hani elimizden alabilirler. E, paramızı da kesebilirler. Yani şu, sonuçta küçük cüzi bir e, miktar alınıyordu o denetim yapılırken. Hani bizi bir miktar e, şey yapmaya çalışıyor, ıslah etmeye çalışıyorlar aslında. Ama bunun olmayacağını kendileri Hı -hı. de görecek. Çünkü TMMOB'nin 59 yıllık bir e, geleneği var ve bu gelenekte de yani hiçbir zaman e, kendi e, mücadelesini tek başına yasal düzenlemelere ve maddi süreçlere bağlı olarak yürütmemiştir. E, o açıdan da e, bizi durduramayacakları Hı -hı. çok açık Hı -hı. E, ortadadır. E, yani bizim Yüreğimizdeki mücadele etme azmi, teknik bilgimizi halkın hizmetine kullanma azmini ne yasayla değiştirebilirler ne parayla satın hı hı. alabilirler. Hı hı. Mücadelenize sağlık Tezcan. Çok teşekkür ediyoruz. Vaktimiz doldu ha, maalesef. Ederim. Ağzına sağlık. Teşekkürler. Ha, sağlık. İyi yayınlar. Sağ ol, te Çok teşekkürler. Evet sevgili dinleyiciler, 3. Köprü güzergahındaki ağaç katliamı ile devam ediyoruz. 4 milyona yakın ağaç keseceklerdi, yetmedi. Güzergah dışı alanlardan da her gün 8000 bin ağaç kesildiği ortaya çıktı. Boğaz'ın Karadeniz çıkışlarındaki yamaçlar dımdızlak edildi. Japonya olsak, başta ilgili bakan olmak üzere, Bürokratlar harakiri yaparlardı. Biz böyle bir şey istemeyiz elbet ama ilgililerde eğer az biraz vicdan ve sorumluluk duygusu varsa derhal istifa etmeleri gerek. Vatandaşlar olarak ne yapabiliriz? Suç duyurularını hemen başlatabiliriz. Evet bugünkü konuyla ilgili olarak Sarıyer Belediye Başkanı Sayın Şükrü Genç hattımızda. E, Şükrü Bey hoş geldiniz. Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, teşekkürler. Şimdi biz e, konuyla ilgili haber e, internetten Sarıyer Gazetesi üzerinden düştü. E, nedir, bir konuyu açar mısınız, ne oldu ve haberi siz nasıl Şimdi, aldınız? E, şöyle, şu anda bakanlığın e, ayın üçünde elimize geçtiği bir e, yazısı var. Hı -hı. Bu 16, 16 belediyeye gönderilmiş. Bu 16 belediye kim? E, bu yol güzergahının geçtiği evet. belediyeler hı hı, hı. dolayısıyla bize gelen e, bu yazının özellikle <gülüyor> sondan bir önceki paragrafında her şey zaten hı hı, onun üzerinde ortaya çıkmış bir durum ve onu ben bir paylaşmak istiyorum lütfen. ondan sonra e, yorum yapalım tamam. e, yazı üstünde hı hı. olur mu? Tabi tabi lütfen. Şimdi e, yazıda e, belli açıklamalar var ve en sonunda diyor ki ancak söz konusu imar planlarına esas Onaylı güzergah projesinde yapılan değişiklikler neticesinde, tekrar söylüyorum, söz konusu Hı -hı. imar planlarına esas onaylı Hı -hı. güzergah Hı -hı. projesinde yapılan değişiklikler neticesinde revizyon yapılması gerektiğinden mevcut imar planlarının iptal edilmesi uygun görülmektedir. Şimdi ben burada Hı -hı. şunu özellikle e, uygulama ve mevzuat açısından özellikle herkesin bilmesi Hı -hı. gereken bir şey var. Onu söyleyeyim. Şimdi e, silsile olarak önce plan yapılır, evet, evet. imar planı yapılır, evet. imar planına göre proje hazırlanır. Burada yanlışlık şu, evet. güzergah değişikliği yapıldı ve projede değişiklik yapıldıysa mevcut imar planlarına uygun olmayan bir işlem evet. yapılmıştır evet. orada. Evet. Sıkıntı oradan kaynaklanmaktadır ve biz bu planların bir bölü binlik uygulama planlarının bize askıya çıkarılması için gönderildiğinde hı hı. Çevre Şehircilik Bakanlığı'na ve ilgili kurumlara yapılan işlemlerin mevzuata uygun olmadığını bildirdik. Hı hı. Nedir mevzuata uygunluğu? Kesinlikle ve kesinlikle bölge sit alanları olduğu için... Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'ndan mutlaka görüş alınması gerekiyor. Bu olmazsa Hı -hı. olmazdır. Hı -hı. Yani plana başlayamazsınız. Siz. Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'ndan herhangi bir görüş alınmadan planlar onaylanmış Hı -hı. ve askere çıkarılmış. Biz de bunun uyarısını yaptık. Çevre Şehircilik Bakanlığı da bizi haklı gördü. Kendilerinin de bu planı uygulama, onaylaması gerektiği e, ortaya Hı -hı. çıktı. Yani bir yanlışlık buradaydı. İkinci yanlışlıkta da sahada projenin uygulanması sırasında çok aşırı derecede farklı alanlara çıkılması gösterdi ki mevcut planlardaki gösterilen güzergahın dışında çalışmalar var. Bakanlık bunu hem bizim hı hı. o bir bölü birlik konusundaki uyarımızı hem de şu andaki sahadaki yapılan aşırı sizin de belirttiğiniz hı hı. gibi hı hı. E, ağaç kesimlerinin ve güzergah dışlarının çıkılmasını plan revizyonuyla gidereceği gibi bir düşünceye vardı. Yani bu... şimdi burada çok büyük bir yanlışlık var. Şimdi köprü baş... Yapacak, baş yapacaksa yapacak. Yani şimdi an, anlayamadım. Yani köprünün güzergahı bu, bu buna göre mi değiştiriliyor? Ne, ne yapılıyor? Şu anda şu anda yol güzergahı. Ha. Yani yolun gitmesi gereken yerden gitmiyor yol başka bir alanda evet, gidiyor. Evet evet evet. Bu, bu bunu şöyle bir sıkıntıya sokuyor. Siz plan değişikliği projelerde Projelerde değişiklikler yapılabilir uygulama sırasında hı hı, ama hı. esas olan plandır. Planın herhangi bir noktasını değiştiremezsiniz tabii, veya planın tabii, herhangi tabii bir noktasına aykırı hı. imalat yapamazsınız. Buradaki sıkıntı bu. Plan göz önünde bulundurmadan hı hı, yapılan hı. bir imalat var ve bu farkına varılıyor. Ve bu imalatlara göre şu anda plan revizyonu söz konusu ki en büyük tehlikede bu ya, değil e, mi? E, projeyi. Proje mevcut bir proje. yanlış uyguyorsunuz, evet, plana evet. göre düzeltiyorsun. Şimdi burada şu sorular çıkıyor ortaya. Bir, bu plan revizyonuyla oluşacak artılar, eksiler kimin hanesine yazılır? Tabii değil mi? Evet. Aynen. Ee, çok önemli. Yani tabii, ihale tabii. yapıldı. anahtar teslim ihale. Bir kuruş bile artma şansı yok. Zaman ayrı. Hı. Sayın Başbakan söylediği zaman ayrı ama e, burada e, bu projenin ihalesi, ihale bedeli de Artılar eksiler olacak. Bunlar kimin hmm. hanesini yazacak? Bu çok önemli. İki planın iptal edilmesi yazısı 11 e, Haziran'da çıkıyor Oo, e, Bakanlıktan. O, e, 11 Hazirandan Üç. bu yana çalışmalar evet. devam Nasıl ediyor. Nasıl devam ediyor? Herkesin bir an. Her ne bu çalışmalar? Neye göre devam ediyor? Ha. Çok önemli. Yani bunlar üzerinde durulması gereken konular ve bunlar da bana göre telefonda. Yapılacak bağlantılarla, konuşmalarla olacak şeyler değil. Bu konuda yetkililerin, bu konunun sorumlularının bir araya gelip kamuoyuna çok ciddi, doyurucu açıklamalar yapması lazım. Hiç manevralara hiç gerek yok. Çok net söylüyorum. Bu işin doğrusu neyse mutlaka ve mutlaka bulunması, tespit edilmesi ve acilen yanlışlıktan geri dönülmesi lazım. Dönülmemesi halinde bu işin insanlar bilemem bedeli odur budur ama... Bugünlerde olmasından dolayı da söylüyorum bu işin vebali ağır olur. O vebali hiç kimse Peki. ödeyemez. Peki. Bunun ısrarları ısrarlı üzerinde durulması gerekiyor. Peki ben bir şey soracağım. Yanlışlıktan geri dönülmesi derken Sarıyer Belediyesi olarak bir girişiminiz olacak mı? Belediye. Ya Sarıyer Belediyesi'nin kimse dikkate almıyor ki. Yani ben daha köprünün, e, böyle bir köprünün yapılması Aha. yanlışlığını Aha. bildirirken e, mühendis olmam vekiyle de ısrarla şunu belirttim. İstanbul'da ulaşım politikası köprülerle çözülemez. Tabii, tabii, ve bunun e, ciddi bu işin uzmanları, akademisyenlerle günlerde paneller yapıldı, bu konudaki uyarılar yapıldı. Bu panel sonuçlarına çıkan raporları bakanlıklara gönderdik. Ama bunların hiçbiri dikkate alınmadı. <gülüyor> ve Ama e, şimdi bizim halkımızda çok güzel deyimler vardır ama onları kullanamayacağım burada şeyden dolayı ama. <gülüyor> Ee, yanlışlık bir yerde e, sonuçta bir noktada ortaya çıkıyor ve dönüyor. Şu anda başından beri yüzergah tespitinin en başından hı hı. beri yapılan yanlışlıklar şu anda devam ediyor. Ve bir noktada nokta konmuş planın iptaliyle. Peki plan iptal edilirse çalışmanın çok acilen hemen durdurulması hı hı, tabii, gerekirdi. Tabii. Böyle bir e, durdurma sonrasında ihale süreci ne olur nasıl bir yola girer onu ben bilemem. O benim e, mevzat bilgimin dışında evet. ama. Hı. Olması gereken şu anda planı olmayan bir alanda Hı. çalışmanın yapılmamasıdır. Yapılan her çalışmanın ortaya Suç çıkaracağı yanlışın... Hı düzeltilmesi yani sona kadar düzeltilemeyecek yanlışlıkların yapılması doğru değildir. Hı hı. Herkes bunun acilen e, kontrol etmesi gerekir. Ve ayrıca da şu anda bir suç işlemekteler bu durumda öyle değil mi? Bu devam ediyor. O da sizin tabii, o da sizin tabii, de tabii, yargınız olsun. E, o da sizin yani yargınız olsun. Yani aslında şeyden bakarsak Taksim projesinden şu anda orada da durdurulan bir şey çalışma var ama devam ediyor hukuken. Hani bu bir de bir hukuksuzluğa doğru bir gidişat da oluyor bu şekilde kentin her yerinde. Mevzuata, mevzuata uygun değil. Yani Hı. bizim e, imar planlarının tariflemesindeki Hı. o her e, anlamda e, bunun e, belli bir yasal çerçevede gitmesi Hı. Hı. gerekirken tabii, sıkıntı, tabii. sıkıntı orada. Yani bunun çok acilen e, açığa çıkması lazım. Şöyle bir şey değil. Biz böyle demek istemiştik. Veya şöyle de yapmıştık hı hı. aslında bu kamuoyunda yanlış anlaşılmışlarla düzeltilecek şeyler değil bunlar. Hı hı. Yani herkesin tekrar ve tekrar bu e, başından beri olan e, oluşumu ve şu andaki mevcut durumu çok acilen irdeleyip hı hı. ve bu hı hı. konuda kamuoyunu uyarması lazım. Çünkü e, burada e, ağaçların çok fazla kesilmesinin e, dışında şöyle bir şey söz konusu. Bölgede yaşayan insanların hassasiyeti e, çok fazla. Hı hı. E, kö herkes köprü güzergahını biliyor. Yani köprünün nereden geçeceğini hı hı hı. E, biliyor insanlar. Niye? Bölge rant bölgesi çünkü. Bu bölgede herkes çok sıkı takip ediyor ne yapılıyorsa. Hı hı hı. Böyle bir e, sıkı takip sonrasında e, güzergahın değişmiş olduğunu ve çalışmaların güzergah dışında olduğu e, uyarısını insanlar bize yaptılar. Biz bunu zaten ta başından beri tespitini yapıp bildirmişiz çünkü o bölgede e, yapılan e, şimdi hı hı. ilk belirlenen güzergahta 1 bölü 1 uygulama planları bize gönderildiğinde yaptığımız tespitte hı hı. tüm güzergah orman bölgesi birinci derecede sit alanlarında çok önemli ve bir de çok önemli bir şey daha var e, gerçekten kamulaştırma çok ciddi kamulaştırma yapılması gerekiyor. Bu Hı -hı. kamulaştırmanın da bir bedeli var. Hı -hı. Ee, acaba şu anda güzergah Hı -hı. değiştirilerek bu kamulaştırmalardan, kamulaştırma Hı -hı. yapmaktan Doğru. kaçınmak mı söz konusu? Ama yeni güzergah yine kamunun yeri ama orada da itiraz edemeyecek bu işe isyan edemeyecek e, canlı var. O da nedir? Ağaç. Hı -hı. Yani Hı -hı. işin e, acı tarafı da bu. E, bunların hepsinin dikkate alınması lazım. Ee, bunu hiç kimsenin siyasi polemiktir bunlar polemik yapıyor demelerine de hiç gerek yok. yok Her şey tabii, ortada. Tabii, aynen, Her şey aynen. ortada. Çok net olarak Hı -hı. ben bir mühendis olarak görevimi yapmak zorundayım. Bir belediye başkanı Hı -hı. olarak da kamuoyunu Hı -hı. bilgilendirmek zorundayım. Peki zaten bu üçüncü köprüyle ilgili hani en başından beri doğa kırım, çevre kırım, bu kentin yok oluşuna giden bir süreç. Hani bu belki acaba bir muhalefetin gücünü arttırıcı bir şey de olabilir mi? Bu bu, bu gidişat. Bu şu anki durum. Ya ben olay. Tarafını, e, taraf, ben yani, siyasetten konuşmuyorum. Hayır ben siyas muhalefet derken yani kentsel muhalefeti yorumla, kastediyorum. Ben. Tabii kentsel. Biz, tabii yani bizi bizi biz mesela biliyorsunuz geçen hafta oradaydık bisikletlerle arkadaşlar. Kentler kentler, kentler yasalarla korunur. Ee, bu yasaların İstanbul için veya benzeri bölgeler için en önemli yasalardan biri de tabiat varlıklarını koruma yasasıdır. Bu yasanın hiçbir şekilde hmm. değiştirilemeyeceği ve yasanın mutlaka ve mutlaka çalışma bölgesinde uygunluğuna, hmm. Hmm. yapılan projelerin, planların ona uygunluğu mutlaka istenir. Yani buradaki ana şey de budur. Hmm. Hmm. Hmm. Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun e, oluşturduğu, veya vermediği bir Hı -hı. onaya rağmen bir şey yapılması baştan yasal değil. Peki bu onay yani verilmedi şey mi? Budur. Yani bu onay resmi verilmedi. olarak verildi. Hayır verilmedi. Ha. Verilmedi. Tespit edildiği için zaten Hı -hı. bir bölü binliklerin askı sırasında e, bakanlıkları uyardık. Hı -hı. Yani burada mutlaka Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun onayının olması Hı -hı. gerekirdi. Yani şimdi bir bölü binlikler niye askıya çıktı? İtirazlar olursa diye. Hı -hı. Ve biz de bu itirazımızı yaptık o zaman. Yani hı. burada e, bu kurulun onayının alması ve ama çevre Şehircilik bakanlığına yazdık. Hı. Çevre Şehircilik bakanlığı da e, bizim itirazımızı haklı buldu ve burada mutlaka benim onayım olması gerekiyor dedi. E, ama yani bu bir prosedür gibi oldu. Aslında belki e, kurul düzgün baksa buna onay olabilir miydi? Kurul düzgün baksa onay vermezdi. Değil mi? Değil mi? Yani burada bir düzgün siyasi yalnız. kurul kararı da var gibi geliyor. Ya, Değil mi? Ama bakın şimdi kurul onay vermedi ki hiç kurula iş gitmedi. Kurul böyle bir şeye e, tamamı Sit hı. alanda olan bir bölgeye nasıl hı hı, onay verecek? Hı. Bunun e, Sit alanlarının o zaman değişikliği Büyük Millet Meclisi e, kararı gerektirir. Hı hı, hı. Yani o anlamda yani kurul e, yasaya göre hareket ediyor. Yasa ona ne etki verdiyse hı hı. o bağlamda hareket. İşte el yani eli kolu bağlanmış bir halde gibi o. Evet hı, evet hı, hı, evet, hı. evet. Peki. Başka ekleyeceğiniz bir şey var mı? Ee, şimdi sizin uyarınızla e, çalışmanın acilen e, Hı -hı. durdurulması gerekir. E, bunu da e, Sarıyer Belediye Başkanı istedi diye değil. Hayır hayır e, biz olarak. Tabii imar, Hı -hı. Tabi imar, imar e, planları eğer e, iptal edildiyse ki Hı -hı. aynısını yazıyor. Mevcut imar planlarının iptal edilmesi uygun görülmüştür. Bu ne Hı -hı. zaman? 11.06.2013. Evet. 11. 6. 2013. evet. 11.6.2013'ten evet. yani planı olmayan bir bölgede çalışılmasının doğru olmadığını bir kere çok bilmek hı hı. zorundayız. Hı hı. Bu e, alfabenin A'sı gibi bir şey. Evet bir ay. Bir aydır. Yani bu çok önemli. Tabii. Tam, tamam. bir aydır. Bir evet. Tam bir aydır. Tam bir aydır. Gerçekten. Peki biz, tamam e, biz vatandaşlar olarak elimizden geleni yapacağız. Vatandaşlık haklarımızı kullanarak suç duyuruları. Tamam, ben de, de bir vatandaş yani. olarak e, hakkımı kullanıyorum. Hı hı. Bir belediye başkanı olarak da e, kamuoyunu bilgilendiriyorum. Çok iyi te teşekkür ediyoruz. Sağ olun, Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet sevgili dinleyiciler iki konuğumuzu dinledik. Önce TÜMOP Mimarlar Odası Ankara Şubesi Genel Sekreteri Sayın Tezcan Candan Karakuş. Bize yeni torba yasayı ve bunun getireceği kısıtlamaları, hayatımızdaki değişiklikleri anlattı. Ardından çok yeni bir habere değindik. Üçüncü Köprü güzergahındaki plan dışı ağaç kesimlerine ve çalışmaların durdurulmasıyla ilgili olarak Sarıyer Belediye Başkanı Sayın Şükrü Genç ile görüştük. Bir programı daha bitiriyoruz. Adil, eşitlikçi, yaşanabilir bir kent için kentin tozu üzerinizden eksik olmasın. İyi bir hafta sonu dileriz.